İşte bu daveti ilahi olduğu gece miraç Allah seni de o akşam davet ediyor miracına. O akşam eğer miracını miracı demedin yazıklar olsun sana. Ve ağla. O akşam hakla pazarlığı yap. Cennetin mahtarlarını eline al. Neyle olacak bu? Kur'an ile olacak. Bu aşk muhabbetle olacak. Bu hayhasanatla olacak. Bu tevhidle olacak. Bu ismi celalle olacak. Bu la ilahe illallah olacak. Resulullah salabat olacak bu.